أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من مزاة الشياطين أعوذ بك ربما يحطرون بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر صدق الله العظيم الله منفعنا بالقرآن العظيم لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا أموت أبدا عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم bu soğuk günde, bu zor zamanda geldiniz, Allah Teala adımlarınıza hac-umre sevapları ihsan etsin. Amin. Bu mübarek gecede okunacak hadis-i şeriflerin sahibi Muhammed Mustafa hürmeti sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine nail eylesin. Amin. Onun bir hadisini dinlemek için insan buradan Çin'e gitse azdır. Ee, siz de ona değer verdiniz, Allah Teala size değer versin Amin. Siz bu yola ikram edenlere Allah ikram etsin. Amin. Amin. Şimdi, kıyamet ile ilgili bazı e, hadis i şerifleri rivâete devam ediyoruz. Yalnız çok uzatmayacağız, tabii sizin de dönüşlerinizi de düşüneceğiz. Ancak birkaç hadis i şerif okunması, Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatlerinin ulaşmasına vesiledir. Bizlerden haberdar olmasına, razı ve memnun olmasına vesiledir İnşallah. Ebu Hureyre teala'dan rivayet edilen bir hadis i şerifte,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 Kıyamet yaklaşınca ''Ölüm'' diyor, ''seçer hıyâra ümmeti'' ''Ümmetimin en hayırlılarını seçer'' ''Onları alır'' diyor. Ne gibi ki ''ma ünekki'' ''e hadi kumu Böyle yaş hurma vardır, bilir misiniz? Arabistan'dan şimdi getiriyorlar. Ben de çok seviyorum onu. Soruyorlar bana, ''Sen ne istiyorsun Mekke'den, Medine'den?'' Hurma diyorlar, ''Yaş hurma'' ''Rutab'' diyoruz ona. Bu yaş hurma biraz hamdır. Durdukça ne olur?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 olacak. Allah bizi o azlara katsın. Amin. Allah bizi o azlarla buluştursun, Allah. tanıştırsın. Amin. Allah Teala bizi o azlara bağışlasın. Amin. Amin. Evet. Hadi Şerif. Okuyoruz. Ravisini söylüyoruz. Süleyme bintil Harran. Ahmed İbni Hanbel ve Ebu Davud rivat ediyor. Min eşratı saha. Kıyamet alametlerindendir. Ahir zaman yaklaştığında. En yetedafi'a ehlül mescidi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 Ha o zaman ne olur? ümmenin ümmiye imameti caiz olur tabi. Hepsi cahil olursa kendileri gibi bir cahil. Geçer. Kıldırır. O zaman öyle olur. Ama şu Fatih Camisi'nde, Yavuz Selim ve vesair, Selahattin camilerinde dikkatinizi çekiyor mu bense diyorum e, bir kere daha dedim hatırınızda kalmış mı acaba? E, i̇mamın arkasındaki saflarda birkaç saf, hem de uzun saflar yüksek.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 Ama kıyamet alameti vakı oldu mu şimdi? Aynen vakı oldu. Şimdi Cuma namazında Sultan Ahmet doluyor. Allah selamet versin Emrullah Hoca ceteceki. Birisi kıldırırsın burnum kanadı dese cemaat dağılır yani. Koca Süleyman Sultan Ahmet'te de çıkmaz yani. Cuma günü dolu orası kim kıldıracak? Durum bu. Diz boyu bir cehaletle karşı karşıya. Evet. Efendiden bir hikaye dinlemiştim, anlatayım onu size de, biraz komiktir, biraz da müstehçendir ama Efendiden dinlemişiz onu, daha Efendiden de hocasından, Hacı Dusuz Efendi'den. Adam cahil, şey imam oldu bir köye, köylünün küllüsü ümmi, cahil. E dedi ki izne gidecek adam, kaç ay durdu, dediler hoca gitme, e ne olacak? E kim kıldıracak, ya olur mu kim kıldıracak? E ben mecbur gideceğim yani, bir adam ebediyen bir yerde duramaz ki. E sizden biriniz öğrensin, öğrenen yok. Talebe verin, okutayım. Bir tane yetiştirelim, yok. Ancak adama sarılıyorlar, gitme. Ya <gülüyor> o adam ne napsın? Dedi, ben gidiyorum kardeşim, işim çıktı. E dedi, o zaman bize kim kıldıracak? Hoca da dedi ki, madem hepiniz misiniz dedi, ümminin ümmiye imam caizdi dedi, geçsin biriniz, kıldırsın dedi. Adam gitti. Köyde de bir karı varmış, adı mı diyorlar ona? Allah Allah. Şimdi de bir mevzular çıkmış diyorlar. Bugün gazeteler, mazeler bir şeylerden de haberim yok da. Cuma namazı kılıyormuşlar bir camide şimdi. Karılar, erkekler karışıyorlarmış cemaatta. Bir de başları da açık oluyormuş. Öyle bir şey çıkmış, öyle anlattılar bana bugün de ben de mevzuyu tam anlayamadım da bu gazetelerden çıkan haberlere de pek inanılacak hali yok ama bir caminin adını vermişler. Bulgurlu mu? Mulgurlu mu? Gidin. Subaşlı bir cami. Orada bir tarikat varmış. Allah Allah. Bütün millet o tarikata girer öyle karı kız karışık olduktan sonra. Nerede öyle tarikat var? Müşterisi bol olur onlar yakında Süleymaniye'ye sığmaz. Aynı safta takıldık'tan sonra karılarla o namazdan hayrını bekle. Bir de karılarında da başı açık. Hocanın da biri fetva vermiş. Profesörün biri, olur demiş ya, ne var demiş. Mekke'de demiş, hep karı erkek karşılık kılıyor. Allah Allah! Ne alakası var ya? Mekke mahşer. Ezan okunuyor, kamet ediliyor, o anda kim rastlarsa, zaten karılar çıksın desen o anda tavaftan saiden ikindi olana kadar öğlende boşaltamazsın tavafı. E mecburen orada durulduğu zaman da, yine kadın erkek karışık kılmıyor da mümkün mertebe, kendi kadınlar kendi aralarında, erkekler kendi aralarında. Bir karışma söz konusudur. Ama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 Allah buyuruyor ki haç bilinen aylardır. Bu ne demek istiyor? Ramazan bitti mi şevval girer. Şevval haç ayıdır. Zülkade haç ayıdır. Zülhicce haç ayıdır. Zülhicce'nin ilk onunda zaten işlemler bitiyor. Haç ayıdır ne demek? Haç ihramına girilebilir demek. Bir insan Ramazan'ın son günü ihrama girse haç ihramına. Burada veya yolda veya Mekke'de. Bu ihramı geçerli midir? Değildir. Çünkü Ramazan haç ayı Değildir ama Ramazan bayramı Ramazan bayramı ne gün oluyor? Şevvalin Birinde oluyor Ramazan Çıkmış oluyor Ramazan çıkmazsa oruç tutardık zaten Peki O şevvalin birinci günü ihrama girse haç ihramına oluyor mu? Oluyor çünkü şevval bir dedi mi haç ayı Girdi Hac bilinen aylardır ne demek?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 Nesefi tefsirinde yazıyorum. Mekke'de görüştük diyor. Ne kadar zamanda geldin diyor. Çıktığımda sakalım siyahtı. Şimdi beyazladı dedi adam. Beş sene de geldim diyor. E tabii. Bugün Nesefi'de gördüm yani. Beş sene de gelen var. Dünyanın bir ucundan adam hacca geliyor. Allah herkese farz etti ha. O, otobüs mü vardı? Devesi yok bir şeysi yok. Yatükari cahlen ve ala kulli daamirin yatine min kulli fedjin amik. Beddin fi nasi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 Boş cami, boş cami, konuş dediler, konuş kardeşim Onun melekleri var Senin görmediğin canlılar var İbrahim Aleyhisselam dedi, ilan et İbrahim Aleyhisselam dedi, nerede ilan edeyim, nasıl ilan edeyim? Mevla buyurduk, Safa Tepesi'ne çık, bir vaatte Abu Kubeş Tepesi'ne Safa Tepesi'ni Allah asansör gibi kaldırdı, kaldırdı, kaldırdı O Safa Tepesi dünyadaki en yüksek dağın üstüne çıktı İstediğini büyütebilir mi? İstediğini küçültebilir mi? Ha, Bir rivat Ebu Kubeş'tir. Bir rivat Safat Tepesi'dir. Çıktı. Nasıl nidâ edeceğim? Parmaklar kulaklar attık ha. Evet. Ey de ki, ''Ey insanlar!'' Malzı kimse yok ya. Allah dünyayı sofra gibi yaptı önüne. ''İnneallâhe kettebu aleykumul hac'' ''Ela fehüccû'' Allah size haccı farz kıldı. Gelin hac yapın. O anda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 vardık da dolayısıyla hangi babaların suluplarında hangi anaların rahimlerinde başladılar nedir. Lebbek lebbek lebbek sesler geliyor dünyanın her yerinden. İlk lebbek diyenler Yemenliler. Mübarek Yemen acayip bir yer ya. Resulullah çok severdi Yemenlileri sallallahu aleyhi ve sellem. Etaku mehlü'l Yemen. Araku fiidete kalpleri çok yumuşak, gözleri çok akar. Yemenliler geldi diye Medine'de hep millet şey etti. Gösterirdi sahabeye, Yemen'den cemaatler geldi. Onlar da sahabe tabi geldiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret ettiler. El imanu yemanu vel hikmetu yemaniyye İman Yemenlidir, ilim Yemenlidir, hikmet Yemenlidir. Çok severdi sallallahu aleyhi ve sellem. İlk Yemenlilerle beklediler. Ondan sonra da biz, biz buralardan dünyanın neresinde kim varsa ne dediler? Lebbek, lebbek. O gün kaç kere lebbek o kadar hacca gidebilir. O gün kaç kere lebek dediyse. Hiç demediyse, hiç gidip nasip değil. Dediyse nasiptir. Kaç kere dediyse o kadar nasiptir. Adam bakıyorsun altmış kere gidiyor. Adam bakıyorsun bir kere gidiyor. Yedüke ricalen. Sana yayalar halinde gelecekler. Bak evvela yayalar. Çünkü yaya gitmenin fazileti çoktur ama kaç ay sürer? Oho. Adamlar. Kimisi yayayla gidiyordu kafilen, kimisi deveyle. O...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 Namaz kılacaksan. Şunların işine bak. Namaz kılıyorlar. Hoca ne dedi? Ümminin ümmiye imam eti caizdir dedi bıraktı gitti. Onlarda bir karı varmış adı ümmi. Dediler ki gel bize imam olacaksın. Karı dedi ki böyle bir şey hiç duymadık ya. Ya dedi bizim hoca öyle dedi dedi. Ümminin ümmiye imam edeceksin. Halbuki hoca diyor ki hepiniz caizsiniz birbirinize kıldırın diyor. Bunlar da karıyı imam ettiler. Kılıyorlar kalkıyorlar yatıyorlar aaa günler sonra hoca geldi ne ettiniz benim yokluğumda dediler senin dediğini ettik ne ettiniz Ümmi imam ettik dediler anladık da hangi ümmi dedi yani ümmi hepsi ümmi ya dediler ümmi işte bizim köydeki bir ümmi var bir kadın olmaz dedi öyle şey dedi öyle namaz olur mu dedi bütün namazları iade siz dedi eyvah dedi. ya ben anlamıştım diyor bu namazın olmadığını yine kılıyor bunu ta Hacı Dursun efendi rahmetli anlatırdı, böyle şeyleri çok da daha da var da anlatmıyorum size tabii. E şimdi yapmışlar ha böyle Şimdi onlardan da yarın diyenler olacak Ben biliyordum bu namazın olmadığını Aynı safta kılanlar diyecekler bunu bir zaman sonra Şimdiden de diyenler de vardır Ama velâkit Nefis şeytan Onlar bilerek yapmadı, cahilliğinden yaptı onlarda Bunlar bile bile yapıyorlar Bir de kendini hoca buluyor İlahiyattan falan prof Dedi ki olur Ulan sen nefsine sor, herkes müftü olsa da kendine sor bakalım. Olur mu böyle namaz karıyla yan yana? ve وَيْنَفْتَعَكَ الْمُفْتُونَ Vâbis Hazretleri fetva soru, dedi ya, ya Resulullah şöyle yapayım, günah nedir? اَلِسْمُ مَا حَاكَ ve وَتَرَدَّدَدَ فِي sadri. Günah dedi Resulullah Hazretleri, kalbinde şüphe bırakan ve senin içini tırmıklayan, kazıyan şeylerdir. Bak, içküdür, kumardır, zinadır demedi.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 e, evvelce iman selametiyle gitseydim de Şu belaları Görmeseydim Aa şimdi bak çocuğun gelmiş kaç yaşına kadar Sekiz sene Sekiz senede senin çocuğun yedi senede de olsun Yedi sekiz tane eder On beş On beş yaşına kadar kızının başını kapatamayacaksın On beş yaşında kız Kocaya gider On beş yaşında kız Kocaya gider gitmez mi On beş yaşına gelecek Kızımı mecburum Erkeklerle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 Karısının, kızının, çoluk çocuğunun başının açılmasın diye Kurtuluş Savaşı vermiş millete ya Kurtuluş Savaşı vermiş ya Bir e, e yani çarşafına dokunduğun zamanda Savaş başlatmış Sütçü İmamların Efendim e, Nene Hatunların Torunlarına Bu yapılır mı ya? Çoluğu çocuğu Açacaksın, erkeklerin içine sokacaksın ya e e şimdi bu beladır arkadaşlar Bela Allah kaldırsın inşallah Allah yöneticilere insaf versin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 Allah bizim uykularımızı kaçırsın da Allah. Gecelerimizi kaldırırsın, duaya sarılırsın Allah. Allah Müslüman kardeşlerimizi acıtırsın Altı ay adamı ne hale getirmişler Elleri böyle adamın, çolak olmuş, böyle elme Yine de çıktık diyor, yaşıyoruz diyor Altı ay diyor bizi böyle Gelenler üç ay, dört ay çıplak Üstüne elbise giymek bile yasak yani Durum bu Rabbinize kavuşuncaya kadar Her gelen gün, geçen günden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 Demek ki hatta idealen bilge alimler bite bite bite ne kadar azaldığı farkındasınız. Birkaç kişiden bahsediliyor artık. Şahıslara indi iş. Fırka fırka, cemaat cemaat hocalar var iken alim kalmayınca itte kadar nas ruhu cehhal insanlar cahil cahil adamları lider seçecekler. Adam birini başına baş seçmiş, cahil. Kendine yönetici seçmiş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 Ondan doğan çocuk oluyor veled yani veled mefumu mefhumu çok geniş. E bunlar çoğaldıkça da ortalıkta hayır bereket, nesep, soy kalmıyor. Ve zorafîmü sekkârûn Bir de bu, sövüp sayanlar çoğalacak diyor. Şimdi nasıl? Selamun aleyküm yerinde. Selamun aleyküm kalktı şimdi, sövüp sayma var. Kalümet sekkârûn, bunlar kimdir soruyorlar. Neş ön yekunun fi akhiriz zaman kıyamete yakın bir takım döller türecek diyor. Tekun tahiyetun بينهم karşılaştıkları zaman nasıl Allah velanı verece? Öbürü ay Allah lanet etsin sana falan. Şimdi de ona göre ben şimdi müstehcen olacağı için söyleyemiyorum. Ee, yeni yeni telaffuzlar, sövme ve lanetleşme lafları çıkmış. Yeni şeyde dilde şu anda böyle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 Amin. Subhana rabbil aliyil alim, alhamdulillah rabbil alamin, salatu salam jannah, amin. amin, inna afiyah Al